Kulide ve sırrım emri Allah. İnna Allah basirun bil ibat. Elhamdülillahi hakkı hamdihi ve ssalatu ve selam ala hayru halqihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. اما بعد فاعلموا ايها الاخوان فان افضل الحديث كتاب الله وافضل الهدي سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شر الامور المفتخات وهذه كلها مفتت به وهذه كلها باتين النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح TAKŞEL FAKRE VETEĞMÜL BAKAĞE VELA TÜHMİL HATTA İZĞA BELAGATİL HULKUM KULTEL LI FULANİN KEZA VELİ FULANİN KEZA İLLA VE KAD KANE LI FULAN SADAKA RASULULLAH BİMA kal, KAL Aziz ve muhterem cemaati müslimin, allah Teala hazretlerinin rahmeti, bereketi, selamı, ikramı, ifsanı cümlenizin üzerine olsun. allah Teala hazretleri cümlenizden razı olsun. Cuma mübarek Cuma akşamında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyup tefeyyüz eylemek üzere burada bir kalabalık kardeşler grubu halinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce buyurun önce sevgili peygamberimiz efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine bağlılığımızın, sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselin erbahına ve hasasen ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan ve resi Enbiya, Sadat ve Meşayi Turku Aliyyemizin ruhlarına hediye olsun diye, kendilerinden feyze aldığımız hocalarımızın, müşriklerimizin ruhlarına hediye olsun diye, bu hadisi şerifleri bize kadar nakil ve rivayet eylemiş olan hadis alemlerinin ve ravilerinin ruhlarına, kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmed Ahmet Efendimizin ruhuna hediye olsun diye. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve beldemizin medarı, iftiharı, Hüseyin Gazi'nin, Hacı Bayram-ı Vellinin, Taceddin ve vs. Evliya ve Salihin'in ruhlarına hediye olsun diye. Ve uzaktan yakından bu hacişi şerifleri dinlemek üzere buraya gelmiş bulunan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun ve şu mübarek Cuma akşamında hepsinin kabirleri pür olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Allah-u Teala Hazretleri birileri de sevdiği, razı olduğu kullardan eyleyip rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmaya muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim İlk hadis-i şerif 151. sayfanın başında bir parçası bulunan bir hadis-i şerif diye 150. sayfanın sonundan okuyarak başından izah ediverelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ahmet İbni Hanbel'in, Müslümin, Buhari'nin, Ebu Davud'un ve Nese'in rahmetullahi aleyhim ecma'in Ebu Hüreyre radıyallahu aleyhi ve sellem, nakil ve rivayet ettik göre buyurmuşlar ki soru sormuşlar kendisine enne racülem kale ya rasulallah eyyü sadakati a'zamu ecren kale fezekerahu Birisi gelmiş sormuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sadakanın hangi çeşidi hangi cinsi ecir bakımından daha büyüktür Ya Resulallah. Hangi cins sadaka daha üstündür diye Peygamber Efendimiz'e sormuş ifzatı muhterem. Onun üzerine şu cevabı vermiş Peygamber Efendimiz en saddaka ve en tasahihun şahihun takşel fakre ve teemülül baka senin Sıhhatliyken, paraya kıra, kıyamazken, yani üstünde cimriliğin, paraya tamamın arzun varken, fakirlikten korkarken, daha çok yaşarım bana para elbet lazım olur diye, umudun varken yaptığın sadaka en hayırlıdır. Vela tühmil, sakın bu sadaka vermeyi ihmal etme, geriye bırakma, Hatta izâ belegatil Canın boğazına gelinceye kadar geriye bırakma. Yani can çıkma saatine haletin neza ölme zamanına gününe tehir etme. Sen vereceksin hayrı sadakayı. Kulte o zaman dersin ki Falanca şahsa malımın şu kısmını şöyle şöyle verdim. Efendim veli falanın keza öteki falanca şansa da şu kadar şu kadar mal verdim. Şu tarlalar onun olsun, bu bağlar bu bahçeler şu efendim. Daireler onun olsun. Ela kâne hanedefi falan. Gözünü aç ki agah ol bir ol ki zaten onun olduğu mallar. Sen ölüyorsun. yolcusun başladı cam boğazına geldi. Orada bu onun olsun, bu bunun olsun demenin faydası yok. Zaten sen gidiyorsun. Mallar zaten mirasçıların oldu bile. Oldu say. O zamana teyhir etme buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, realist olarak düşünelim. Hangi işi yapmak gerekirse ucu paraya dayanmıyor mu? Para, para, para, para, gözü çıkasıca veya çıkmayasıca. Neyse, para. Her şey paraya dayanıyor. Onun için İslam'da parayla ilgili bir ibadet getirilmiş ortaya. Allahu Teala hazretleri tarafından Vaz edilmiş, evet, mali bir ibadette ibadettir, boynunuzun borcudur, Ma malınızla da zekat vereceksiniz, hayır yapacaksınız, sadaka yapacaksınız diye mecburiyet getirmiş dinimiz. Ne kadar güzel. Elhamdülillah ala nimetil İslam. İslam nimetine ne kadar hamdü senalar etsek azdır. Ne kadar güzel ki Allahu Teala Hazretleri en güzel, en kamil, en eksiksiz, en mükemmel dini bize din olarak nasip etmiş. Bizi daha doğrusu öyle bir dine efendim müntesip yaratmış. Bu nimetin şüphesini ödemeye imkanımız yok. Hiçbir nimetini ödeyemeyiz zaten, gücümüz yetmez de onu hiç güç yetiremeyiz. Muhterem Kardeşlerim, demin arkadaşlarla otururken konuştuk, Hollandalının birisi Müslüman olsa, Hemen İslam için çalışmaya başlar. İkinci bir Müslüman kazansa ikisi derhal bir dernek kurmaya çalışır, diyor bir arkadaşımız. Ben bu sözü başkalarından da duymuştum. Avrupalılar şıp derhal bir araya gelmeye çalışıyorlar. Biz de bir araya gelerek yaptıklarımızı yıkmakla meşguliz. Yaramaz çocuklar gibi. Hani bazı çocuklar vardır, uslu uslu oyuncaklarıyla oynar tahtaları üst üste dizer. Bazı haylaz çocuklar vardır. Gelir onların oyuncaklarına bir tekme vurur, bozar. Ağlatır onları. Ya işte sen de öbür tarafta öbür oyun oynasana. Hayır. İlle bozgunculuk yapacak. Bize de bir bozgunculuk var. Birisinin yaptığını yıkmak, efendim yapıcı olmamak, kurulmuş birlikleri dağıtmak, parçalamak, güçleri zayıflatmak, herkesin birbiriyle düşüşmesi, çatışması filan. Şuur ...akıl, mantık bir arada olmayı gerektiriyor. Müşterek çalışmayı gerektiriyor. Yani daha çok kar etmek için. Avrupa'da süpermarketler gördük. 5 katlı, 7 katlı, 9 katlı asansörle giriliyor. Yerin altına 4 kat, 5 kat iniliyor. A efendim alt katını efendim garaj yapmış. Garajın içine otomatik şeylerden giriyorsun. Bilet basıyorsun. Oradan asansörlerle yukarıya çıkıyorsun... Kuş sütüne varıncaya kadar her şey mevcut. İstediğini al. Hiçbir şey almamak için seyretmeye girsen bile bir şeyler alıp dışarıya çıkıyorsun. efendim. Her şey, her mal gözünün önünde. istediğini alıyorsun, bakıyorsun. Böyle. Nasıl yapmışlar? Birlikler meydana getirmişler. İktisadi teşebbüsler. Yani 50-100 tane, tane süpermarket olmuş. Bizim bu mahalle arasındaki süpermarketlerin adı süpermarket. Çünkü kendisi gene bir bakkal dükkanı aslında. Yani asıl süpermarket kumaşından ayakkabısına efendim çekicinden çivisinden derisine efendim gıda maddesinden meşrubatına çiçeğine otomobil malzemesine varıncaya kadar hepsini ihtiva eder. Nasıl yapıyorlar bunu bir araya gelerek? Allahu Teala Hazretleri bizi birbirimize kardeş etmiştir. Başka bir insan değil. Yani böyle iki kolumuzdan tutup da bakalım siz kardeş oldunuz diye böyle bir beşer kardeşliği değil bizim kardeşliğimiz. Allah Ta'ala Hazretleri bizi birbirimize kardeş etmiş. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Vesselam buyurmuş ki, iman etmeyen cennete girmeyecek. Birbirinizi sevmedikçe de kamil mümin olamazsınız. Bu da tamam. Ama biz birbirimizi sevmeyi, birbirimizle müşterek çalışmayı, işbirliği geliştirmeyi öğrenememişiz. Üç kişi bir ortaklık kursa bir sene sonra ayrılırlar, servise ayrı bir dükkan açar. Halbuki Avrupa'da seneler senesi devam eden şirketler var. Bu hastalığımızdan vazgeçelim. Birlik ve beraberlik içinde olalım, bir. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman tek şahıslar olarak yapacağımız işi kat kat fazlasıyla yaparız. Sermaye teraküm ettiği için, güçler birleştiği için, rekabet olmadığı için büyük işler yaparız. Ondan sonra da yapacağımız işler için Mali fedakarlık yapmayı öğrenelim. Ölüm gelmeden evvel. Can boğaza dayanmadan evvel. Azrail gırtlağımıza bastırmadan evvel. Mal varislerin olmadan evvel. Allah rızası yolunda kazancımızın bir miktarını Allah hepsini bize vermiş. Allah'ın bize verdiği hepsinden bir miktarını hak yola sarf etmeyi öğrenelim. Efendim param yok, peşimim dar. Yalan. Hiçbirine inanmaz. Renkli televizyonu alırlar. Yıl başlarında şu kadar eğlenceler yaparlar. Yaz geldiği zaman şu kadar tatile şuraya buraya giderler. Bu millette para var. Hiç boşuna kandırmaya çalışmasınlar. Bu millette para var ama Allah bazı insanlara hayırlara parayı sarf etmeye iyi nasip ederken bazı insanlara nasip etmiyor. Bu kadar. kadar basit. Bir insan eğer elindeki parayı hayra sarf edemiyorsa karda mı zararda mı çok büyük zararlı. Allah hayır yaptırmıyor. Allah kızmış, gazap etmiş okuluna da hayırlı bir iş yapma fırsatı vermiyor. Bir insan sabah namazına, akşam namazına, yatsı namazına gelemiyor, cumayı kılamıyor. Bu adam karda mı, zararda mı? Bu adam Allah'ın gazabına uğramış ki Allah camisine sokmuyor. Evine davet etmiyor, evine kabul etmiyor. Bu başka bir şey değil ki, bunun başka bir manası yok ki. Sen Allah yolunda paranı sarf ediyorsan, senin paranın helal olduğuna alamettir. Allah sana nasip ediyor. Sevmiş de sana hayırları yapmayı nasip ediyor. Geçenlerde bir hadis-i şerif okuduk. Bütün kardeşlerimiz hayran kaldı hadis-i şerife. Her hadise hayran kalınır da. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hediyetullahi ilel mümini es-sailu ala bâbihi Kapısındaki dilenci mümine Allah'ın hediyesidir. Nasıl hediye oluyor? Anlamadım ben şeye Efendim dilenciye çıkartıp cebinden bir şey vereceğim, evinden bir şey vereceğim. Nasıl hediye? Sen ona onu verdiğin zaman sevap kazanacaksın ondan. Onun için hediye oluyor. Allah'ın hediyesi bu. Allah sana bir muhtaç konunu gönderiyor, senin kapına. Sen onu aramak zorunda kalmıyorsun. Kapı kapı dolaşmak zorunda kalmıyorsun. Hazır hayır hayır yapacağını insan kapına gelmiş oluyorsun. oluyor. Sen de gideceksin, mutfaktan biraz yiyecek alacaksın. Kesenden biraz para alacaksın, verilir. Para vermeye öğrenelim. Modern insan olmak istiyorsak, modernlerin moderni, ilerinin ilerisini görecek insan, ahireti cenneti kazanmak isteyen olmak istiyorsak, para kaz kazanmayı düşündüğümüz gibi nereden daha çok para kazanırım diye gecemizi gündüzümüzü efendim telef edip kafa yorduğumuz gibi nereye hayırlı para sarf ederim diye de düşünmeliyiz. Bir sürü cihat sahası var, yapılacak bir sürü iş var. Bir sürü hizmet bizi bekliyor. Bir sürü fukara Müslüman var. Bir sürü efendim, cihat sahası var. Onun için bu parayı varisinin eline geçmeden evvel sen kendin yap. Çok kimselerin vasiyetnamelerini duyduk, okuduk, gördük. Vasiyetinde öyle yazıyor ama yapılamıyor. Ya ya mirasçılar cayıyorlar veyahut kanuni bir mahsur çıkıyor. Formaliteler tıkıyor. Yapacağı hayırı yapamıyor. Tanıdığım hacı kardeşlerden var, büyük dostlardan var. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin, onlara da rahmet eylesin. Niyet etmiş şu caminin yapılması benim, şu minarenin yapılması benim falanca vakfa şu kadar para verecek. Şu şöyle olacak, ecel bini vermiş, yapamadan ölmüş gitmiş. Bir de problem kalmış arkada. Bir mazlum hacı hanım kalmış geride. Hangice koşturacak, nasıl yapacak? kilitlerini kaldı işte. Hayattayken yap. Mürvetini gör. Yaptığın hayırın tıkır tıkır işlediğini, sana harun harun, şarun şarun sevap getirdiğini gör hayatta. Hepimiz kazanmasını bildiğimiz gibi harcamasını da bilelim. Yemesini de bilelim. Allah'ın en çok sevap verdiği işlerden birisi muhterem kardeşlerim, insanın kendi ailesi efradına getirdiği yaptığı masraftır. Arasına babasına yaptığı masraf. Ailesi efradına yaptığı masraf <Gülüyor> Hacca ömreye, savaşa cihada harcadığı para, efendim, 700 misli sevapta mükafatlandırılıyor. Onun için, ahiret sevabı kazanmanın da çaresine bakalım, tedbirini alalım. Hepimiz. Efendim, ben daha henüz hocam zengin değilim. Gözümün içine bakıp da benden para isteme. Tamam. Sen şimdi 100 liradan 10 liraya ayıramıyorsan, bil ki 100 milyon 10 lirasını çıkartıp veremez. Alışmamış insan veremez. Bizim arkadaşlarımızdan var böyle. Çıkartmışlar, efendim bizim vakfın toplantısında aşağı gelmişler. 500 bin lira vermek kararını almış bir arkadaş. Ben de 500 bin lira taahhüt ediyorum. Yaz. Yazmışız biz de. Ertesi gün sokakta o beldenin en zengin adamı görmüş. Yahu sen böyle bir çırpıda nasıl da çıkarttın da 500 bin ver verdin. Verilir mi o 500 bin lira paracıklar? Verilir mi? Tenkit etmiş şey. Bizim arkadaşı. Yani Hayır yaparız, caydıracak şekilde konuşuyor. Ya o kadar para hemen patladık verilir mi? O da yapıştırmış cevabı, demiş ki Hacı amca biliyorsun demiş, babam demiş, senin yakın da geçen günlerde öldü demiş. Beni demiş ölümle tehdit etme. Kusak anlıyor lafı, yani nereye geldiğini. Beni ölümle tehdit etme, yok demiş. Ben yani hayat fanidir demek istiyorum. Hayır yaparsan kazanırsın demek istiyorum. Pekala. Ama o gene hiç o tarafa yanaşmamış, bunu böyle dinledik, üzüldük tabi Allah bazı kimseye hayır yaptırmıyor falan diye fakat aradan 15 gün geçti, belki size bir kere daha belki başka yerlerde konuştuğumu hatırlıyorum, size de söylemiş olabilirim, ibretli bir hadise, geldi bana hocam dedi, o 500 bin lira parayı veren kardeşimiz anlatıyor bana, o adamın dedi, milyarları varmış, şehrin en merkezi yerinde arsaları varmış, çok para edecek şeyleri varmış, Efendim, belediye, şehrin merkezindeki külliyetli arsalarını istimlak etmiş ve hiç de çok para vermemiş. En aşağı 500 milyon ne dedi? 500 milyon lira zararı var dedi. Yani milyarlar edecekken 500 milyon lira zararı var. Ya Sen 500 bin lira vereni alaya alırsan, onu vermezden gelirsen Allah böyle çatır çatır alır hem de sevap kazanamadı. Sevap da onun 1 milyon lirasını verseydik sevap kazanacaktı. Sevap da kazanamadı. Kimseyi kırmak, üzmek istemem. Fabrikatör bir kardeşimiz vardı, yangın oldu fabrikasında. 50 milyon lira zarar dedi. O kardeş 50 milyon lira hayır yapmıyordu. Yani bu para gidecek oldu mu, akacak kadar damarda durmaz, gene gider. Ama insan hayır yapmamasıyla kalır. Sevap kazanamadan gider. O para gidecek de, sevap kazanamadan gider. O bakımdan hayıra alıştırın kendinizi. Yoktan yoktan azıcık azıcık verin. Çok olduğu zaman çok verirsiniz. Bir şey daha var. Birisine vesile olursanız onun da sevabı size gelir. Böyle gayretli olalım hepimiz inşallah. Diğer hadisi şerif 151. sayfanın ilk hadisi şerifi. Ene Muhammed İbni, Abdillah İbni, Abdülmuttalib İbni, Haşim İbni, Abdümenaf İbni, Kusay İbni, Kilab İbni, Mürreteb ibn, Galib ibni Fihri ibni Malik ibni En Nadr ibni Kinanet tebni Kuzeymet tebni Mudilket tebni İlyas tebni Mudarip Nizar ve Mehtarak Nasu e, Firka tebni Illacı Ale tebni fi khairihi ma ve ukişte min beyne ebveye felem lem Yusib nişey min ahdi cahiliye ve xarjte min nikahin ve lem uh, axx ah, ah, min sifahin Millezün Adem'e hatta inteheytu ilâ ve ümmi fe ene hayrukum nefsem ve hayrukum ebem buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi de var efendim, fiddelâil diyor, tarihinde var e, müstedrekin efendim, de var, i̇bn Asakir'de var, Enes radıyallahu aleyhi şey, Beyhakî, delâilinde bu hadisi şerife zayıf demiş. Zayıf demiş ama muhterem kardeşlerim bu kitabı yazan hocamız hadis alimiydi. Tabi zayıfı biliyor, Efendim, hadislerin her çeşidini biliyor. Bir sayfa ileride başka bir rivayet var. O rivayet zayıf değil, aynı manayı takviye ediyor. Hocamızın metodu işi şu, bu kitaptaki. Yani konu başka hadis-i şeriflerle takviye edilmiş manası hakikaten onun... Kabul ettiği gerçek mana olduğu zaman o hadisi şerifi hocamız alıyor. Ama başka bir hadis âlemi ona zayıf diyebiliyor. Veya bir başka müfrit hadis alemi ona mevzu diyebiliyor. Hayır, o kanaatte değil, başka deliller de var. Ve fihi şevahit diye bu hususta şahitler de var diyerek o konuyu alıyor. Bu bilgiyle arada vereyim çünkü bizim bu okuduğumuz bir hadis mecmusudur. Bunu insaflı alimler şey yaptılar yani hakkında yazılar da yazdılar. Efendim güzel e, İmam Süyûtî'nin en cami örsarıliğine benzer bir hadis mecmusudur dediler. Fakat bazıları da Halehinde çok metrik propaganda yaptı. Biz okuyoruz diye. O bakımdan böyle bir izahat vermekte gerekiyor. Bu okuduğum hadis-i şerifte peygamber efendimiz buyuruyor ki ben filancanın oğlu, filancanın oğlu, filancanın oğlu, filancanın oğlu, filancanın oğlu, oğlu diyerek nizar, nizar'a kadar, ecdadından nizar ismine kadar isimlerini sayıyor. Yani soyum sopum, asaletim belli. Bedelerim hep böyle yüksek şahsiyetler, hepsi maruf tanınmış, Arap efendim, gayri Arap'ın hürmet ettiği kimseler diye sülalesi malum bir insan arkasından da buyuruyor ki Memastara kayd nasu fulkateyni illa cealeniyallahu fi khayrihima eğer insanlar hani evlatlar oluyor. Çeşitli çocuk çocuklara karışıyor insanlar ya evlendiği zaman ayrılmışlarsa kollara ben ayrılan kolların asilinde ve hayırlısından oldum geldim. Yani ne zaman çatallaşmışsa neyse ne zaman evlatlar çoğalmışsa o babanın en hayırlı evladından gelme benim yolum. Yani en hayırlılardan daima böyle gelmişim. Ve Ukhristu min ben ebeveyye felem ahil cahiliye. Ben anamın, babamın efendim e, sürgünden dünyaya geldim ve benim sülaleme, soyuma cahiliyetin pisliklerinden hiçbir şey bulaşmadı. Yani efendim gayrimeşru münasebetler, efendim iftiralar, zina iddiaları vesaire vesaire elhamdülillah soyu belli. Çünkü Kureyş'in reisiydi dedeleri. Daha öncekilerde öyle. Hep asil kimselerden, böyle hiç cahiliye şeyine bulaşmamış kimselerden asil aileden geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru alından alına intikal edeydi. <gülüyor> öyle geldi. Ve okuyuştu ve kareştu min nikahim ve lem min sifah. Hep nikahla dünyaya geldim. Benim ecdadımdan hiç nikahsız bir araya gelen dedenle ne yok. Yani hepsi Hepsi nikahla ve meşru bir şekilde bir araya gelmiştir. Minle dün Adem hatta hatta انتهaitu ila ebi ve ummi. Anama babama gelinceye kadar Hazreti Adem atamdan anneme babama gelinceye kadar sülalemde hep nikahla olmuştur evlilikler. Benim bağlı bulunduğum sülalede buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve buyuruyor ki ve ene nefsen ve hayrukum eben. Ve ben bu durum ile sizin şahsiyet olarak en hayırlınızın ana baba olarak en hayırlınızdım. Başka bir hadis-i şerifinde de aşağılarda belki onlar gelir karşımıza. Bunları Peygamber Efendimiz insanlar bilsin diye söylüyor. Çünkü allah Teala Hazretleri onu Seyyidül Evvelin ve Ahsin'in kıldığı tevazu ehliydi ama gerçekler bilinsin diye gerçekleri söyledi. Övünmek yok diyor, vela fakhra. Övünmüyorum ama Allah'ın ikramı bana budur en asil aileden gelmişim. Allah'a hamdü olsun ki bizi o asil peygambere ümmet eyledi. Ahirette de bizi onun livail hamdi altında böylece cem eylesin. havuz kevserinden de doya doya nuş etmeyi cümlemize nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim ne kadar iftar etsek azdır. Altındaki hadis-i şerif konu bakımından gene benziyor. اَنَا كَائِدُ mürseline وَلَا فَحْرَ Burada dedi. Ve ene khatem'en nebiyyeen ve la fakhra ve ene evvelu şafii'in ve ve Bu ikinci hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'tan İbn Asakir ve Darimi müsnedinde rivayet eylemiş. Buyuruyor ki ene kaidil mürselin ben mürsel şahsiyetlerin yani peygamberlerin yani Allah tarafından vazifeli gönderilmiş o mübarek Allah elçisi kulların komutanıyım. Önderiyim. En başlarımda şerefle en önde gidenleriyim, komutanlarıyım. Vela fahre. Övünmek yok. Allah beni böyle bu şerefle yarattı. Övünmüyorum ama gerçek bu. Ve ele hatemin Ben peygamberlerin en sonuncusuyum. Peygamberlik benimle sona eriyor. Çünkü benim hükmüm kıyamete kadar bakiydi. Başka peygamberin gelmesine lüzum yok. Başka şeriatin gelmesine lüzum yok. Vela fahre. Peygamberlerin sonuncusu oluşumda da Öv, övünmüyorum. Övünmek yok. Ve ene evveli şafi'in ahirette ilk defa kendisine şefaat hakkı efendim ilk defa kendisi şefaat edecek olan insan benim, ilk defa kendisine şefaat hakkı bahşedecek Allah tarafından. Ey sevgili kulum dilediğin kula şefaat et diye imkan verilecek kul benim ve ama övünmüyorum. Allah bana verdiği bir şereftir diye bunları bildirdi. allah Teala Hazretleri bizi bu Peygamber'e hüsn ittiba ittiva şerefiyle beylesin, şeref sünnetini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı bize nasip eylesin. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdular ki, bunu her zaman söylüyorum, gaye edinelim diye, hepimiz bilelim diye. Ümmetin bozulduğu zamanda, fesada uğradığı zamanda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnet-i ittiba ittiva onu ihya edenlere şehit sevapları var. Çünkü büyük bir mücadele. Şimdi bu devirde gel Peygamber Efendimiz'in yolunca yürü desen, bin bir tane mani çıkıyor insanların karşı Sakal bırak, işte memurumda, amirimde, şuyumda, buyumda bilmem ne. Efendim şunu şöyle yap, işte şu mazeret var da, bu mazeret var da, bu mazerette var. Şu sünneti ihya et, filan bir sürü zorluklar var. İşte böyle zorluk zamanında insanların başka gayeler edinip başka yollara saftığı zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere yüz şehit sevabı verilecek. Allah cümlemizi Peygamber Efendimiz'e uyup bu yüz şehrin sevabını bir bir ayrı ayrı alanlardan eylesin. sabi sabikul arabi iler cenneti ve sabi sabikul farisin ila iler cenneti ve suheybun sabikul rumi iler cenneti ve bilalun sabikul habeşeti iler cenneti. Sadaka Resulullah. Taberani İbni Ebi Hatim, Efendim İbni Asakir. Ve daha başka kaynaklar Ebu Ümame'den radıyallaha rivayet eylemiş ki, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, niye Peygamber Efendimizle ilgili geldi? Ene kelimesiyle başlayan hadis-i şerifler alfabetik sırayla geldiğinden onlar tesadüf ediyor karşımıza. Ene sabukul arabi ilel cenneti. Ben Arap kavminin cennete ilk girecek en önde geleniyim. Tabur olup sıra olup da sırayla cennete girecekler, ilk girecek olan Araplardan benim. Tabii insanlardan da ilk girecek o. Cennetin kapısına geldiği zaman Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri efendim cennetin bekçisi Rıdvan kapıda soracak. Hadislerden biliyoruz. İleriye geç şeyi başka nasıl bilebilirdik? Soracak diyecek ki kim o? Ben Muhammed'im ya. diyecek Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Buyur ya Resulullah diyecek Rıdvan senden başkasına bu kapıyı açmamak bana emir olundu. Onunla emir olundum da ondan soruyorum diyecek. Kapı açılacak. Peygamber Efendimiz cennete bir gayri hesap gireceklerle beraber girecek. Rabbimiz lütfumuz, lütfuyla, keremiyle, yüzümüzün karasına, amelimizin azlığına bakmadan bizi o girenlerden eylesin. Efendimizin yanında ilk girenlerle cennete dahil olanlardan eylesin. Ve Selman'ın sabiku Faris'in ile cenneti. Selman da İranlıların cennete ilk gireceği. Önderi o. İranlıların. Neden? Neden? Efendimiz'e sohbet şerefiyle şerefiyabı oldu. Efendimiz'in efendim, alinden sayıldı. Ehli Beytinden sayıldı. Onun için o mübarek saat, o şerefe erdiği için ilk defa İranlılardan cennete girecek o olacak. Paris kavminden. ilk defa o girecek. Arkasından öteki müminler girecekler. Ama en şereflisi bu. Ve Suheyb'un sabikur Rumi ile cenneti. Suheyb ilk defa cennete girecek. Anadolu ahalesi, Romalılar, Bizanslıların arazisinden Müslüman olanlar ondan sonra arkadan gelecekler. Süheyb kendisi Rum ırkından değilmiş ama oralara bir şeyle satılmış gitmiş ondan sonra da köle olarak tekrar e, bu diyarına gelmiş. Efendim peygamber efendimizin e, gözde sahabilerinden birisi Rıdvanullah aleyhi mecmeyin macerasını biliyorsunuz hicreti peygamber efendimizden sonra yaptı. Efendimiz gitmişti, bu köyle olarak çalışıyordu. Çalışıp parasını ödüyordu, kendi parasını. Elinde bin bir sanat vardı, parasını ödüyordu. Parasını topladı, efendim, hazırlığını yaptı. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevveri'ye hicret etti diye. Bir gün odaya yola çıktı. Yola çıktı ama arkadaki Mekke'nin azılı müşrikleri, Süheyb'in yola çıktığını anladılar. Peşine takıldılar. Oklarını, silahlarını aldılar, arkasından yetiştiler. Bir gürültü duyunca arkasından döndü baktı ki Süheyb Hazretleri bir kalabalık şey yapıyor. Döndü, atından veya devesinden indi. Efendim, e, siper aldı ve seslendi. Dedi ki, yaklaşmayın. Gelmeyin üzerime. Benim nasıl ok attığımı biliyorsunuz. Attığını bulunmuş yani, hiç şaşmazmış. Nasıl ok attığımı biliyorsunuz. Şu benim arkamdaki okluktaki okların hepsi bitmeden size teslim olmaz, olmam. Ne istiyorsunuz benden? Dediler ki, o ne derdinde, onlar ne derdinde? Dediler ki, ya Süheyb, sen bizim aramıza geldin köle olarak, sanatınla para kazandın, kölelikten kurtulmaya giriştin, efendim hürriyetini elde ettin, efendim bize böyle bir şeyler yaparak, bizim paralarımızı aldın, zengin oldun, para kazandın, şimdi kalkıp gidiyorsun. Para mıdır dedi para. Alın paraları. Savurdu yüzlerine alçakların, savurdu. Onlar da o paraları, hani şeylerin, bir takım hayvanlara bir şey atarsın da hepsi üşüşürler böyle. Veya tavuklarını yeme toplaştığı gibi düşünün. Onlar o parayla meşgulken yürüdü gitti. Onlar o paraları alınca artık keyifli keyifli geri döndüler. Süheyb de keyifli keyifli aşık efendim Şevk ile Medine-i geldi. Macerasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e anlattığı zaman dedi ki Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Neden? İmanlığı kurtardı, hicret etti. Peygamber Efendimiz'in yanına vardı. Hicret mühim bir hadise. Maddi her varlığından geçtiler, Efendimiz'in ordusuna da gittiler. Peşinden gittiler. Ailesini terk etti, tarlasını terk etti, hurmalığını terk etti, develerini terk etti, çoluk çocuğunu bıraktı. Efendimiz hicret edin buyurduğu için hicret ettiler. Fevkalade önemli bir hadise. Fevkalade büyük bir fedakarlık. Mekke'nin zenginiyken Medine'nin fukarası oldular. Resulullah aşkına. Dinimiz aşkıda, Allah'ın emri yerine gelsin. E biz ne yapacağız? Bu devirde hicret hadis-i şeriflerden duyduğumuza göre bir yerden bir yere hicret yine sönmemiştir. Bu devirde hicret Allah'ın haramlarından helallarına hicrettir. Yapabiliyorsak onu yapacağız. Haram ne? İşte kadına kıza bakmak. Bakmayacağız. Haram ne? Efendim haram e, mal yemek rüşvet efendim faiz hırsızlık arsızlık yemeyeceğiz. Haram ne? Efendim içki vesaire vs. içmeyeceğiz. Haram ne? Şunu bunu yapmayacağız. Allah'ın helaline kaçacağız. Haramından yüz çevireceğiz, helaline kaçacağız. Bu da bizim hicretimiz. Bu devirde bizim yapabileceğimiz hicret. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi günahlardan kurttun. Hem cennetlik olduğunu müjdeleniyor bu şahısların hem de mertebeleri bildiriliyor. Arkasından da diyar Rum'un yani Anadolu'nun bu beldelerin, yaşadığımız bu beldelerin öteki Müslümanları peşinden gidecekler. Ve Bilalün ve bilal Habeşi, kıvırcık saçlı Esmer, Hazreti Bilal, o da tamam. Sabikul Habeşeti ile cennete. Habeşilerin cennete ilk giren olacak. Heyye aleyh selah demiş. Heyye aleyh selah diyecek. Ha harfi biraz kalın çıkar. Demişler ki, Ya Resulallah bu doğru telaffuz edemeye Heyye aleyh selah diyor. Onun heyye demesi daha iyidir demiş. Hı. Onun kalbi temiz. Pırıl, pırıl. Efendim e, sahabiden bir tanesi biraz kızmış Bilal Hazretleri'ne. İsmini biliyorum ama yani isim verip de gıybet etmiş gibi de olmak istemiyorum. Allah, yine Peygamber Efendimiz'in ashabından seni kara ara kadının oğlu seni demiş Bilal Hazretleri'ne. Peygamber Efendimiz de bu söz gidince o, o sözü söyleyene diyor ki sen onu anasından dolayı ayıpladın mı? Boynunu büküyor. tabii, e tabi bir işledi. Resulullah'ın önünde suçlu suçlu boynunu büküyor. Diyor ki sende cahiliyet adeti kalmış. Sen öyle bir kişisin ki içinde cahiliyetten bir adet kalmış. Nedir o cahiliyet adeti? İnsanı parasından polundan, zenginden dolayı sevmek veya sevmemek. İşte Amerika hala cahil. Neden? İşte zenciler esmer diye bilmem ne diye hala horladığı için. Allah indinde en kerim olan kimdir? İnne, inne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah indinde sizin en makbulünüz takvası en çok olandır. Parası en çok olan değil, mevkiği en yüksek olan değil, müdür olan değil, bakan olan değil, reis cumhur olan değil, komutan olan değil, hemen şirketlerinin sahibi olan değil, milyonların sahibi olan değil, orduların sahibi olan değil. kim? Allah indinde en makbul olan kimse, takvası en yüksek kimsedir velev efendim yoksul bir kimse olsun velev boynu bükük bir efendim miskin zayıf kul olsun Allah indinde o bu dünyanın nice fukarası vardır ki ahiretin iktidar sahipleri olacaklar. Ahirette onlar iktidar sahibi olacak. Nice köleler vardır ki belki ahirette onların efendisi onlara boyun büküp şey yapacaklar. Acaba bana şefaat eder mi diye boyun büküp böyle gözlerini açıp şefaat bekleyecekler. Peygamber Efendimiz sahabisinden birisine söyle bakalım dedi. Şu mescidin içinde sence en kıymetli kimdir? Filanca şahıs. Peki en kıymetsiz kimdir? Falanca şahıs. Dedi ki Peygamber Efendimiz, senin şu beğenmediğin kimse öyle kıymetlidir ki şu beğendiğin kimseden bin tanesi onun kadar etmez. Gözü tutmaz insanın ama Allah sever. Allah severse kalbinden dolayı sever, takvasından dolayı sever. Allah bize sevdiği sıfatları versin, sevdiği huyları vermiş. Yoksa burun bir karış havada efendim göğüs kabarmış, mütekebbir mütekebbir giydiği elbisenin lükslüğünden dolayı, bindiği arabanın şatafatından dolayı, efendim taktığı yüzüğün bilmem ne ne şatafatından dolayı etrafa caka satmakta bir şey yok yani. Allah bize İslam'a dönüş nasip etsin. Hakiki kıymetlerin neler olduğunu bilmeyi nasip eylesin. Bunun gibi muhterem kardeşlerim bu hadis-i şerif burada bitti. Bilal-i Habeşi ile bitti. Bunun gibi her beldedeki sahabi o beldenin re reisi olacak. Önderi olacak. Şefaatçisi olacak, önde gidecek Mesela İstanbul'da biliyoruz 27 kadar, 30 kadar sahabi var. Ahlat'ta biliyoruz bilmem bir sahabi var Abdurrahman Gazi. Adapazem'de bir tepenin üstünde rivayet ediliyor ki bir sahabi var. Efendim bilmem Muhtelif şehirlerde böyle şey yapılıyor. Onlar peygamber efendimizin ashabı olmaları dolayısıyla o beldenin rehberi, önderi olarak en önde gidecekler. Arkasında bizler yürüyüp gideceğiz yani. Allahu Teala Hazretleri o belde bizim iftihar-ı şahıslara gereken saygıyı, sevgiyi, hürmeti göstermeyi cümlemize nasip eylesin. İstanbul'da sahabe kabirlerini gezeyim dedim. Bir arkadaş da önder oldu vakıflardan gezdik. Hepsi harabe. Osmanlı bakmış, biz yıkmışız. Biz bakmamışız. Osmanlı hürmet etmiş, kitabe yapmış efendim. Bina yapmış üstüne. Harabe biz harabe haline getirmiş. Kimisi surların dibinde şehit olmuş, oraya gömülmüş. Efendim kimisi kusurun biraz bu tarafında getirmişler karayollarının efendim mucurlu şeyine yığmışlar mezarın üstüne duvarını çatlatmışlar. Kimisinin türbesinin içine efendim çingene sıçfıtı dolmuş. Kimisinin bir tanesinin adını şu anda hatırlayamayacağım. Efendim e, bir sahabi, Osmanlı türbesinin yanı bir mescit yapmış. Kapısını, duvarını kesme taşla efendim güzel tarihi bir eser olarak yapmış. Ve de o oranın efendim kime ait olduğunu bildiren güzel böyle hat ile eski yazı ile kitabe yazmış. Mescit yıkılmış. Dört tane duvarı görülüyor. Tamam burası mescitmiş. Sahabenin kabrinin yanında mescit var. Mescidin yıkığı içindeki o boşluğa sarhoşun birisi bir ev yapmış, gece gündüz içiyor. Sahabe kabiri yanında, mescid olan yerde içiyor. Bu kadar vefasızız biz. Hani para neden lazım? Hani para sarf etmek dedik ya, paranın sarf çok yerleri var ve bir tanesi de bunları kurtarmak. Camileri kurtarmak, harabeleri kurtarmak, efendim, bu mübarek zatların, efendim bir arkadaşımız anlatıyor. Ne zamandır filanca filanca caminin, filanca yerinin şey yeri, filanca yeri değil, dervişlerin altına girip de ibadet ettikleri, hücrelerinin filan olduğu tarihi kıymetli yer ama kapalı o. Cemaate kapalı. Oranın anahtarını ister dururdum, kimse vermezdi diyor. Şeye gittim, bir başka şehre gittim diyor. Orada bu zatın şeyhi var. O şeyhin diyor, baktım harabe türbesi, türbesini sildim, süpürdüm bir arkadaşla beraber temiz pak ettik, intizama soktuk diyor. Ertesi gün geldim şehre diyor. Bana getirdiler diyor. O aylardır peşine düşüp de alamadığım anahtarı verdiler diyor. Hocasına hürmet ettim. Oğlunun şeyinin talebesinin talebesi olan evliya Allah'ın şeyini verdiler diyor camisinin yani girilmesi kolay olmayan yerinin anahtarını verdiler diyor. Bu işler böyledir. Biz Peygamber Efendimize sevgi duyarız. Sahabesine hürmet ederiz. Onun hatırasını tazim ederek efendim ihya etmeye çalışıyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Ola ki bir edebimizden, bir sevgimizden, bir fedakarlığımızdan makbul olur işimize, şefaatlerine nail olur. Şeyde yani şu, ok yazmışlar Ankara-İstanbul yolunda şu tarafta Anibal'ın mezarı. Anibal kimmiş? Romalıların, bilmem kimlerin, Kartacalıların, komutanı Banane, Anibal'ın anılmazının mezarından Banane'e gidiyorsun. Neymiş acaba? Dört köşe bir mezar. Anibal orada yatıyormuş. Yüzlerce var, binlerce var, ona o kadar hürmet ediliyor, o kadar ok konulmuş, şey yapılmış, öbür tarafta camiler gidiyor, türbeler gidiyor, sahabe kabirleri gidiyor, bakmıyoruz. Ne kadar kıymetli medreseler, ne kadar kıymetli eserler, saray gibi, manevi bakımdan saray gibi yerler, bakılmıyor. Allah bizlere efendim sahih bir sevgi versin, neyi seveceğimizi, kimi seveceğimizi bilelim gazetelerden okudum geçen gün ben böyle şeyleri biraz böyle yazmak da istiyorum ama diyor ki kızın birisi kocasından ayrılmış boşanıyor da cezasını çeksin kefaze diyor ben diyor aşağı bir kadın mıyım diyor müjdear gibi kadınım diyor yani idealine bak kızım kızın idealine bak yani o müjdear dediği efendim boy boyu resimlerini çıplak resimlerini efendim huzur-i şeylerinde bastığı bir kimse. Yani Anadolu'muzun gelini kendisinin şeyini nasıl şey yapmak istiyor? Yükseltmek istiyor. Benim kıymetimi bilmedi diyor. Ben aşağı bir kadın mıyım diyor. Müjdear gibi kadınım diyor. Ben diyor şey yapmadı. şimdi çeksin diyor. Ayrılıyorum işte falan gibilerden. Belki de başka tazminata mahkum oluyor, hapse mahkum oluyor olsun demek istiyor yani. Biz hangi idareli beyi benimseyeceğimizi bilmeliyiz yani. Artisti mi benimseyeceğiz? Efendim çalgıcıyı mı benimseyeceğiz, şarkıcıyı mı benimseyeceğiz, evlatlarımızı nasıl yetiştirmek istiyoruz, kızlarımızın nasıl olmasını istiyoruz, güzellik müsabakalarında birinci olmasını mı istiyoruz, ilmi bakımdan yüksek mi olmasını istiyoruz, iyi bir aile annesi mi olmasını istiyoruz, ne istiyoruz, çocuklarını iyi yetiştirmesini mi istiyoruz, bunu güzelce tayin etmeliyiz. Allahu Teala Hazretleri bize sahih salim hastalıklardan beri bir ihsan eylesin. Ana vakufun beyne yedeyi Rabbi Azze ve Celle Mâşa'Allah Allah. ahrucu Ve kad gafara allahu li Sümme Abu Bekri'n yakifu kema vakavtu merrata Sümme yakifu ve kad allahu lehu Sümme Umru Yakifu kema vakava Abu Bekr merrata Sümme yakifu ve kad gafara allahu lehu Kil ve Osman Kale Osmanu le raculun Le raculun düü hayâin Seeltu Rabbi Azze ve Celle Enna yukifahu Lilhisâbi feşefa'ni Feshâni Ee, an ali en kale kultu ya resulullah men evvelu men yudaa ile hisabi yevme kıyamet fikr Hazreti Ali Efendimizden bu hadis-i şerif Radiyallahu anh ve keremallahu Allah şefaatiyle nailitsin Allah'ın arşına Hazreti Ali buyuruyor ki sormuş peygamber Efendimize ya Rasulallah ilk defa hesaba kim çağrılacak mahşer halkında İnsanlar şöyle sizin şurada toplandığınız bir şey değil. Arafat'ta insanların toplandığı bir şey değil. Arasat'ta toplanacaklar mevküfte. Evvelin ve Ahiretin cümle insanlar toplanacaklar. İğne asan yere düşmeyecek bir kalabalık. Buranın sıcaklığı bir şey değil. Güneş tepelerine bir mil yaklaştırılacak. Bir mil yaklaştırılacak. Bir mil yaklaştırılacak. Beyinleri kaynayacak. 50.000 bin yıl bekleyecekler. Hesap olsun diye bekleyecekler. Amellerine göre kimisinin ter topuklarına gelecek, kimisinin dizlerine gelecek, kimisinin beline gelecek, kimisinin dudaklarına, kulakları hizasına gelecek. Terleyecekler, bunalacaklar. Ah Rabbimiz hesabı görse de ehli cennet cennete gitse, ehli cehennem cehenneme girse de bu bekleiş bitse diye temenni edecekler. Orada hesap başlayacak. mahkeme i Kübra kurulacak. Allahu Teala Hazretleri "Fizul edin minel gamam" melekleriyle gelip mahkemeyi kübrasını kuracak. Azamet ve celal ile "Susun ey Adem oğulları şimdiye kadar ben sizin nasıl amel işleyeceğinizi sınamak için sizi serbest bıraktım. Şimdi susun diyecek. Kimseden velayet esme o illa hemşe çıt çıkmayacak. Korkudan, dehşetten, hesabın şeyinden bekleşecekler. Kim hesaba kalkacak ilk önce? Soruyor Hazreti Ali Efendimiz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem ene vakifun beyne yede Rabbi azze ve celle Allah. Ben Rabb'ımın huzuru ailesinde karşısında Allah'ın dilediği bir müddet bekleyeceğim. Vakfede duracağım, böyle ayakta dikili duracağım. Sümme ahrücu. Sonra çıkacağım huzurundan. Vekat gafara Allahu li. Allah beni afumanfret eylemiş olarak. Aslında Peygamber Efendimiz'e gelecek mahşer halkı. Ya Resulullah şefaat et de hesap başlasın diye. Peygamber Efendimiz şefaat talep edecek. Şefaati kabul olunacak Efendim ve hesap öyle başlayacak. İlk önce kendisini huzura alacak allah Teala Hazretleri. O onun huzurunda işte nasıl bir şeyse bekleyecek. Sonra Allah ona affı eylemiş olarak çıkacak. Sonra Ebu Bekir girecek diyor Peygamber Efendimiz. Yakıcı Kema vakafdu. Benim durduğum gibi o da içeride duracak. Merratini iki misli. Yani iki kat daha uzun bir zaman duracak. Tümme Yakıcı ve katgafar Sonra Allah onu af eylemiş olacak. O haliyle o dışarı çıkacak. O da mağfur olarak huzuru Rabbul İzzet'ten sevinerek çıkacak. Tümme Ömer. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anhi gidecek. Ebu Bekrin kaldığından iki misli fazla daha kalarak iki kat daha uzun bir zaman kalarak o da çıkacak. Yine af mağfuret olmuş olarak çıkacak. Ben onun üzerine şey denildi ki kendisine soruldu ki Osman, Osman nasıl olacak? Osman hakkında diyor ki Peygamber Efendimiz Osman'u le racülün zü hayâin Osman utangaç hayal sahibi bir iffetli kişidir. Se'eltu Rabbi Azze ve Celle Aziz ve celil olan Rabbim'den istedim ki enler yukufuhu lil hisabi onu hesap için ayakta durdurmasın. Utanır, boynu bükük, hayal sahibi utanır onu durdurmamasını istedim. Feşeffa ani benim bu şefaatimi kabul buyurdur Rabbim. O durmayacak. Yani hesapta durmayacak diye bilgi verdi o hesapla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Allahutaala Hazretleri <gülüyor> muhterem kardeşlerim 70 bin kişiyi bir gayri hesap cennetine sokacak. Hesap olmadan. Bunu azım peygamber Efendimiz çok az diye düşünmüş yalvarmış. Her 70 binden her kişiye 70 bin kişi 70 bin kişi daha bağışlamış Allahü Teala Hazretlerine. O da yedi kere yedi 49 önüne efendim 8 tane sıfır koyarsanız efendim 4 milyon. 4 milyar 900 milyon mu ediyor? O kadar insan bir gayret sap cennete gelecek efendim. Sonra başka hadis şeriflerde okudum. Bir de Rabbımın kabzasından bir kabza kul da girecek. Yani nasıl insanlar şöyle bir şeye böyle elini daldırır? Diyelim ki altın çuvalı, paralar doluyor bir avuç. Al. Bir avuç daldırır insan, şöyle bir kabza, bir tutar. Yani Rabbımın kabzasıyla bir kabza insan daha. Yani 4 milyar 900 milyon değil de. Rabbimiz'in kabzası ne kadarsa alışı, ne kadarsa o kadar insan daha bir gayri hesap gelecek. Şimdi biz sümüklü, biçare, yüzü kara ameli yok efendim, pür günah kullar. Bu yüzümüzün karasına bakmadan diliyoruz ki Rabbimiz Hala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bir gayri hesap cennetine soksun. Hiç hesaba uğratmadan soksun. Çünkü o defterimiz bir açıldı mı yandık. O defter bir açıldı mı halimiz A la. A la. Rabbimiz bizi mahşer halkına resiz Fısıh eğlenesin, rahmet eylesin. Şu mübarek Cuma günü hürmetine. ene ve ashabi hayrul. Ben nasıl hayrul? La hijat ve adem fethi, ve lakin ve niyetidir. Peygamber Efendimiz bu hadis şerifinde buyurmuş ki, ene ve ashabi hayrul. Ben ve ashabım en hayırlılardır. Ben nasıl hayrul? Bir de var var arada. Yani insanlar da hayırlıdır. Yani insanların da hayırlıları, hayır sahibini zikrediyor. Bu sıra doğrudur. Peygamber Efendimiz seyyidü'l-evvelin ve ahirindir. Yani bu hadis-i şerifdeki sıralanış gibi başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. İnsanların en hayırlısı Peygamber Efendimiz. Ondan sonra Peygamber Efendimiz tabi, ondan sonra tabi'in hayırlıdır. Ondan sonra da çeşit çeşit Allah'ın sevgili kulları geliyor. İnsanlar da hayırlıdır diyor onun için Peygamber Efendimiz. La hicrete fâdel fethi. Mekke'yi mükerremenin fethedilmesinden sonra hicret yok. Hicret var ama hicrete Mekke'nin fethinden evvel yönünden sevap yok demek. Çünkü Mekke fethedilmeden evvel Medine-i e gelmek, Peygamber Efendimiz'in ordusuna iltihar etmek, arkasına efendim dizilmek, büyük baba yiğitlik ve fedakarlık işidir. Mekke fethedildikten sonra artık Arap yarımadası Müslüman oldu. Hakimiyet Müslümanların eline geçti. O zaman hicrete o evvelki sevabın verilmesi bitti. O zor zamandaydı. Sıkıntılı, korkulu zamandaydı. O bitti. Hicret yok artık. Ne var? Velakin cihadun ve niyetün cihad vardır. Cihad etmek vardır Allah yolunda. O zaman o sevap artık. Çünkü Mekke fethedildi. Müslümanlar her tarafa dini yayacaklar. Cihad ve niyet vardır. Yani insanın iyi niyetle hayırlar yapmak üzere, cihat yapmak üzere içini kalbini o niyette tutması vardır. Yani yapamasa bile o niyeti içinde tutması vardır. Muhterem kardeşlerim bu dinin efendim gücünün tepesi zirve noktası cihattır. Cihadı terk etti Müslümanlar mahvolurlar ve mahvolmuşlardır. Bizim bugünkü zilletimizin sebebi cihadı terk etmemizdir. Bizim cihat her zaman yapacağımız bir şeydir. Düşman olduğu zaman düşmanla cihad ederiz. Şeytana e, her zaman şeytanla cihad ederiz. Nefsimizle her zaman cihad ederiz. Müslüman cihadı elden koymaz. Nefsiyle cihad eder, şeytanla cihad eder, etrafındaki kafirlerle, münafıklarla cihad eder, müşriklerle cihad eder. Ondan sonra kendi beldesinin çevresinde kendisine suyu kas etmek isteyen kafirlerle cihad eder. Onun için içimizde bu cihad aşkı, şevki, bilgisi, duygusu ve bu cihatla ilgili çalışma olacak. Malımızla, canımızla, her türlü müktesavatımızla. Çünkü insanlar yetişiyor, her birisi bir kıymet oluyor. Bu kıymetini İslam'ın hizmetine koyacak. İstanbul'da ben bir doktor, profesör arkadaşın evine gittim. Diyor ki, yani bana diyor, doktorlar arasında hizmet düşüyor. Doğru. Şimdi ben doktorların arasına gitsem, üniversite profesörleri arasına gitsem, onları pek iyi şey yapamam, anlayamam. Onların kendi konularından onları ikna edecek şeyleri bulamam. Ama bu arkadaşım bulur. Ya biz seninle falanca kitabın falanca bahseden okumadık mı? Bu bahis Allah'ın varlığına delalet etmiyor mu? Susturur yani onu. Mühendis mühendislerle uğraşır. efendim bilmem e, Her meslek evvabı kendi mesleğindeki insanlarla uğraşır. Herkes bu cihat cephesinde hangi burcu müdafaa ediyorsa o burçtaki savunmasını kendisi hazırlasın. Hepimiz savunacağız. İslam gelişecek yani. İslami çalışma gelişecek. Müslümanlar yükselecek. Böyle çünkü kölemiz efendim işte acımışız da öldürmemişiz de efendim hayat hakkı vermişiz de 7 asır yaşamış da sonra ayağa kalkıp bize küs tahlanan Yunanistan gibi Bulgaristan gibi şeyler olmaz yani. Yani bizim duruşumuzdan korkarlar. Alabıyığımızdan korkarlar. Yan bakışımızdan korkarlar. Eğer biz bu duyguya sahip olursak. Avrupa'yı da Amerika'yı da Rusya'yı da en çok korkulan nedir? Müslümanın cihat çığırıdır. Onun için en çok saldırılan şey cihattır. Hindistan'da mezhep çıkartmışlar şeyler. Batıl tarikat mezhep çıkartmışlar. Efendim İngilizler Her şey var. Camiye git olur. Kıl namazı. Oruç tutabilirsin. Tut. Efendim şey tesbih çek. Efendim zekat e, ver. Cihat. Cihat yasak. Cihada lüzum yok. Niye lüzum yokmuş? Nereden çıkarttın? İngiliz kendisine zarar gelmesin diye yasaklamış. Cihat yok diyor. Mezhebinde cihat yok. Öyle şey yok. Bizim memlekette yazılmış kitaplardan birisini çok büyük alim yazmış. Rahmetullahi aleyh. Allah rahmet eylesin. Ben kim olduğunu biliyorum, ismi söylemeyeceğim. Suudi Arabistan'da veyahut Körfez ülkelerinde bir aleme göstermişler. Demişler ki, bizim memleketin büyük alimlerinden birisi vardı. Onun yazdığı şöyle muazzam bir kitap var. Almış, çağırmış, çağırmış, bakmış, bakmış. Demiş, nerede bunun cihatla ilgili şeyi, bölümü Efendim yok. Demiş... Cihat bahsi olmayan ilmal kitap olur mu? Cihat bahsi olmayan ilmal olur mu? Razı gelmemiş yani. Çünkü Allah'ın bize efendim gönderdiği ahkam-ı ilahinin bir kısmını alıp bir kısmını efendim tasfiye etmek, iptal etmek, ortaya koymamak olmaz demek istemiş yani. Biz de cihadı lütfen farzların arasından çıkartmayalım. Öyle, öyle şey yok. Efetü Menûne bir bağ kitabı ve Tekfuru bir bağ. Allah'ın kitabının bazı ayetlerine inanıyorsunuz da bazılarına inanmıyor, kafir mi oluyorsunuz? Böyle şey olur mu? Hepsi başımızın tacıdır. Yaşamak kaymaklı kadayıfları yemek var ki o zaman iyi de. Cihad olduğu zaman kötü mü? İslam Cihad olduğu zaman da iyi. Çünkü onun da yeri var. Çünkü bazı insanlar öldüğü zaman bir ümmet diri kalır. Kimse ölmeye razı olmadığı zaman bütün bir ümmet esir olur işte Türkistan, işte Kırım işte Kafkasya, işte Tuna vilayetimiz, işte Mora eyaletimiz, işte bilmem daha başka yerler. Onun için içinizde bu cihat duygusunu kafirler çatlasa da canlı tutun. Canlı tutun, kuvvetli tutun ve cihadı nasıl yapacağınızı, nefsinizle, şeytanla, düşmanla nasıl cihat yapacağınızı düşünün, planlayın, hazırlanın. Çakı gibi Müslümanlar olun. Yani beliniz iki kat olsa da gene çakı gibi olun. Ene şahidu alallahi en la ya'sura akilun illa rafa'ahu semme ya'sura illa rafa'ahu illa hatta Sonuncu şerife geldik terlediniz biliyorum vakitte doldu ben de terledim Sonuncu hadisi şerifi okuyup bitiyoruz hepsi 7 tane hadis şerif etti Allah 7 cehennemden azatla vesile eylesin 8 cennete girmeye vesile eylesin <Gülüyor> Ene şahidu alallahi, ben Allah'a karşı şahidim ki yani Allah'a dayanarak, Allah'ın vaadine güvenerek bu işin gerçek olduğunu size bildiriyorum. Allah'a karşı şehadet ederim ki size en la ya'sıra akirin illa nefâhûr. Allah bir akıllı kimse düşerse kaya sürçüp düşerse Allah onu gene kaldırır. Bunu kaldıracağını ben size şahidim. Tereddüt etmeyin, acaba düştük mü, kaldırır mı, kaldırmaz mı demeyin. Düşerse, gene kaldırır. Düşerse, gene kaldırır. Yolunu, vardığı yeri cennet yapıncaya kadar. Bu ne demek? Muhterem kardeşlerim, şu demektir ki, bir kul hata işlese, bir günah işlese, Allah onu gene o günahın çamurundan çıkartır, gene yükseltir. Tevbe edince, gene yükseltir. Tevbe edince gene affeder, tevbe edince gene affeder, gene affeder, gene affeder, gene affeder cennete sapıncaya kadar. Bir insan nasıl cehenneme gider? İnadından gider. İlla ben cehenneme gitmek istiyorum, senin cennetini istemiyorum ya Rabbi demiş gibi, kişi gibi inat ettiğinden gider. Yoksa Allah tevbe edin, tevbenizi kabul ederim buyuruyor. Dua edin, duanıza icabet ederim buyuruyor. Rabbimize şahitlik ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şahidim. Ben kefilim ki Aya kaysa bir insanın günah çamuruna dalsa, yani kabahat işlese, Allah onu gene kaldırır. Gene kaldırır, gene kaldırır. Ümitsizliğe düşmeyin, rahmeti çok sonsuz olan Rabbimiz var. Elhamdülillah, Allahu Teala hazretleri bilerek, bilmeyerek işlediğimiz cümle günahlarımızı affı mavkurat eylesin. Ve bizi bundan sonraki ömrümüzde rızasına uygun yaşayan Arif, Edip, Zarif, Kamil, edepli, terbiyeli kullardan eylesin. Hayatımızı, ömrümüzü rızası yolunda istediği amelleri işlemek suretiyle geçirenlerden eylesin. Ve son nefeste cümlemizi imanı kamil ile ahirete geçmene nasip eylesin. Ve huzuruna sevdiği, razı olduğu, razı ettiği bir kul olarak varanlardan bizleri eylesin. Fatiha-yı şerife, mahal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Salavatı şerife. Bir elemle şerhdeki İnsirah suresi besmeleyle. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Re'i Rabbika Izra. Er-Re'i Rabbika Izra. Er-Re'i Rabbika Izra a uh -huh. as ve selamu ala hayru halkihi, seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi, ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yenidin. Emma ba'du ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Acizane, naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, ta'atlerimizi, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i. Diğer kardeşimiz tarafından okunmuş olan iki adet Kur'an-ı Kerim'i ve iki defa 70 bin kelime-i tevhidi. Sair ibadet ve taatlerimizle, şu müzakere-i ilmi hadisimizle, hatmi haceganımızla lutfuna keremine kabul eyle yarabbim. İkramına, ihsanına, lutfuna keramine vesile eyle yarabbim. Asıl olan ücuru mesubatı şu mübarek cuma akşamında evvelen ve khaseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye ve arz eyledik. Şu anda vasıl eyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amen. Onun cümle âlinin, pâk ashabının, etbaının, ahbabının vesaire enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına ve hasreten varis-i nebî, ulemâ-i muhakkîkîn, ve meşâhit-i rûkâliyemizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eylelik ve bu hadimleri okuyan kardeşlerimizin kelimeyi i çeken kardeşlerimizin kimler niyetine okumuşlarsa onların ruhlarına vasıl ile ya Amin. Amin diyen cemaatimizin vesair ihvanı dinimizin afette irtihal ve intikal eylemiş olan cümle geçmişlerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram ile ya şu beldeleri Allah Allah diye, diye malıyla canıyla cihad ederek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümle hayratu hasenat sahiplerinin ve hasretlerin içinde şu toplantıyı yapıp ibadet eylediğimiz caminin yapılmasından yaşamasına, yardımcı olmuş az veya çok bağışlarda bulunmuş olan ve hizmet eden kardeşlerimize ve geçmişlerine yettiği eylelik vasıl eyle. Amin. Bel demizde Evliyaullah'ın, Hüseyin Gazi'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Taceddin Sultan'ın ve Evliyaullah ve Salihlerin ruhlarına ikram ile arap. Ve sair mümininü müminat ve Müsliminü Müslimat'ın da ruhlarına dereceler üzere ikram ile. Şu mübarek Cuma akşamında cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pürnur ile Amin. Ruhlarımı memnun ve mesrur eyle Ya Rabbi. Beşer olduklarından şaşıp hata işledikleri için azap görenleri varsa, azaplarını lütfen ve keremen def-ü eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere de tevfikini refik eyle. Rabbi, ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Sevdiğin salih, faydalı ameller işlemeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbel alemin ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e hıfz eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i her türlü belalardan, musibetlerden mahfuz eyle. Ya Rabbi çarpışan mücahit kardeşlerimizi dinin mübinin uğrunda çalışan kimseleri mansur ve müeyyet ve muzaffer eyle. İstilaya uğramış İslam beldelerini istirdat eylemeyi, kafirlerden kurtarmayı bize nasip eyle. Esir ve mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden, gazilden, helak eyle. Ya Rabbi bizler ve bizim evlatlarımıza da esarete düşürme. Amin. Yolundan ayırma. mümin Kamil Salih veli velî, mahbûk, mahbûl kullar eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemizin vücutlarımıza sıhhat-ı afiyetler ihsan eylesin. Hastalıklarımıza şifalar ihsan Maddi ve manevi dertlerimize, kusurlarımıza, devalar, çareler ihsan Cümlemize helal pak tıp rızıklar nasib eyle. Ay. Helal pak kazançlarımızla senin yolunda hayrat-ı hasenat yapmayı, sadakat-ı cariyat ve meberrat tesis etmeyi bizlere nasip eyle. Ay. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi salih amellerde istimal eyle.